Emir Hüseyin'in soruları Bilgi ve mana ehlinden Manaya ait sorunlar. Hakikat sırlarına dair birkaç Müşkülüm var ki Onların cevabını aklı başında Olanlara ver söyle Birinci soru İlk düşünceye daldığım, şaşırıp kaldığım şey şu. Düşünce dedikleri şey nedir? Düşüncenin başlangıcına alamet nedir? Sonu hakkında ne dersin? İki. Yolumuzda şart olan hangi düşüncedir? Neden? Düşünce bazen ibadettir, bazen günah. Ben kimim? Bana benden haber ver. Kendinden kendine git derler. Bunun manası ne? Yolcu nasıl kişidir? 4. Yolcu nasıl kişidir? Yola giden kimdir? Kime tam ve kamil kişi? Diyeyim. 5. Vahdet sırrına kim vakıf olur? Arif olan neyi bilir anlar? 6. Peki bilinenle bilen o tek ve temiz Tanrı'dan ibaretse Bu bir avuç toprağın Başındaki sevda nedir? 7 Kimdir o enel hak ben hakkım Diyen ne dersin? O nurlara gark olmuş O nurlanmış kişi Saçma mı söyledi? 8 Yaratılmış olan Hakikat yolcusuna Neden vasıl olmuş derler? onun yol alması bu erişmesi nasıl olur yoksa mümkün mümkünlükten çıktı mı ki bu nasıl olur buna imkan var mı mümkünün vacibe ulaşması ne demek yakınlık uzaklık bu yakınlıkta bu kavuşmada ileri gidiş geri kalış nedir hangi denizdir nasıl denizdir On Hangi denizdir, nasıl denizdir o deniz ki kıyısı sözdür. Dibinden nasıl bir inci çıkar? Sedeh bu inciyi nasıl elde eder? Söyle, açıkça bildir. Bu denizin dalgası nereye vurur? Külden daha fazla olan cüzü hangi cüzüdür? O cüzü arayıp bulmanın yolu nedir? Alem tanrıdan ayrıysa, alemin Tanrı'dan ayrı bir varlığı varsa, her şeyin hakikatte var olduğu meydanda. Fakat bunun imkanı olmadığı sabit. Çünkü birlik aleminde ne birleşme olabilir, ne ayrılma. Fakat alemin esasen bir varlığı yoksa her söylenen, her duyulan şey hayalden ibaret olur. 12. Evveli olmayanla sonradan meydana gelen nasıl oldu da birbirinden ayrıldı? Bu alem oldu öbürü tanrı. 13. Mana eri Sözünde Göze Duda Güzelim Manası ne? Meyhaneye düşmek Sarhoş olmak da ne demek? 15. Kurt Zünniar Ve gevurluk Bu makamda hep haksa ala Değilse bunlardan maksat ne? Söyle. Ne dersin? Bu söylenen sözlerin hepsi saçma da bunlarda gizli bir hakikat hiç mi yok? Hakikate erişenin mecazla işi mi olur? Onların sözleri sırrın da iç yüzüdür. Başka bir şey sanma. Bu müşkülümü kim hallederse ona canımı da bağışlarım gönlümü de. Hüseyin'in sözleri hasbihaldir. Ve bu soru onu sınamak için sorulmuştur. Diyerek sorularını bitiriyor ve de Gülçen-i ön söz olarak başlıyor. Can'ı düşünmeyi öğreten gönül mumunu can nuruyla parlatıp aydınlatan Tanrı adıyla iki alemde onun ihsanı ile aydınlandı Adem'in toprağı onun nuru ile gül bahçesi kesildi. Tanrı öyle bir kudret sahibidir ki <gülüyor> bir bakışta Kaf ile Nun'dan iki cihanı da meydana getiriverdi. Kudretinin Kaf'ı kaleme nefes bağışlar bağışlamaz yokluk levhinde binlerce suret ısrar etti. İki alemde o nefesten meydana geldi. Adem'in ruhu da o nefesten kendini gösterdi. Bu akıl, bu iyiyi, kötüyü ayırt ediş, insanda zuhretti de insan bu suretle her şeyin aslını bildi, anladı. Kendini muayyen bir şahıs halinde görünce, ben neyim ki diye düşünceye daldı. Cüzi alemden külli aleme vardı Oradan da tekrar bu dünyaya dönüp geldi. Dünyayı adeta itibari bir şey gördü. Sanki tek varlık bütün sayılara yayılmıştı. Sanki tek varlık bütün sayıları meydana getirmişti. Halk alemi de o bir nefesten var oldu. Emir alemi de. Çünkü aslına giden o nefes yok mu? Gelen de oydu işte. Fakat burada hakikatte ne gelmek var ne gitmek. İyice bir baksan görürsün ki gelmek gitmekten ayrı bir şey değil. Her şey gerisin geriye aslına döndü de görünmeyen şeylerde bir şeyden ibaret olduğu görünen şeylerde. Ne yücedir o Tanrı ki evveline evvel yoktur. Bir nefeste iki cihanın önünü de eder sonunu da. Halk ve emir alemi o makamda birleşti. Bir çoğaldı, çok da azalıp bir oldu. Bu ayrı görüş senin rehminden meydana gelen bir şey. Hakikatte ise pek hızlı dönüp duran tek bir noktadan başka bir şey yok. Bir çoğaldı. İşte bütün harfler, rakamlar birin tekrarından meydana geliyor. Bir çoğaldı. Neticede çok da azaldı, bir oldu. Evvela zuhura gelmek suretiyle kendini çok gibi gösterdi. Fakat sonradan idrak yönüyle bakıldı ki bu ayrı ayrı ayrı ayrı birler denilen şeyler aslında tek yine birmiş. Bu ayrı görüş senin vehminden meydana gelen bir şey. Yani ayrı ayrı varlıkların ortada var olduğunu görmek, senin rehminden, hayalinden kaynaklanan, zannından kaynaklanan bir şeydir. Aslında işte ayrı ayrı şeyler yok, bir şey vardır. Yani bir vardır. Hakikatte ise pek hızlı dönüp duran, tek bir noktadan başka bir şey yok. Ortada başladığı yerden sona, yani bir Yine ortaya kadar dönüp duran, tek bir noktadan meydana gelme tek bir hakikat var. Varlık bundan ibaret. Bütün alem halkı da, görünüşte var olan o daireyle dönmekte. Hani sopanın ucunda bir kırmızı ateş olsun, onu böyle şiddetli seri olarak döndürdüğünüz zaman her yerde o ateşin varlığını görüyoruz. Aslında tek ama biz onu her mahalle Olabilir. görüyoruz. Bu yolda peygamberler kervan başlarına benzer. Kervanların kılavuzları onlar. İçlerinde kervan başlarının başı bu kafilenin de reisi Efendimiz'dir. O bu işte hem ön hem son. Ahad Ahmet'in niminde göründü. Bu dönüşte evvel nihayetin kendisi oldu. Ahadiyet makamının hakikat Muhammedi ve o surette dünyaya gelmesi, yani yeryüzüne, yeryüzünde yaşaması Ahmet ismini aldı. Bundan e, kuran Kerim'in evvel kitaplarının hepsinde Ahmet isminde bir peygamber gelecek diye belirtiliyordu. İşte Ahad'ın e, ortasına Ah ile dalın ortasına bir mimin gelmesiyle Ahmet ismini aldı. Mim, oradaki mim de mülk manasını ve de Hakikat-ı Muhammedi manasına, yani Ahad ismiyle Ahmet isminde hiçbir farklılık, ayrılık yoktur. İkisi de birbirinin aynıdır. Birisi teklik yönüyle, yani batınî manası yönüyle, birisi de zahir ve batın her yönüyle birlikte ifadesidir. Bu dönüşte evvel, nihayetin ta kendisi oldu. Bu olur sonu onunla tamamlandı. ''Halkı Tanrı'ya çağırmaktayım.'' Ayeti ona indi. ''Halkı Allah'a çağırmaktayım.'' Ayeti indi orada. Fakat tefsir ederken Tanrı ismi daha kolay olduğu için Tanrı olarak ifadelendirmiş. Yoksa Aziz Peygamber doğrudan doğruya çağırdığı yer Zatı idi, Zatına idi. Yani uluhiyet makamına idi, ahadiyet makamına idi. Yoksa burada Tanrı da değil, Rab Rabb mertebesidir, Hak mertebesidir. Oraya ilk ifade de oraya çağırıyor. Fakat onun kemalini uluhiyete çağırıyor. İşte o gelen ilk ayette, ikra bismi rabbi halak demesiyle Rabb'ın ismiyle oku demesi, rububiyet düzeyini en azından idrak etmemesidir yani efal düzeyini bırak, oralarla meşgul olma. Onlar daha evvelki peygamberlerin getirmiş olduğu düzeylerdir. Sen ümmet olarak hiç olmazsa buradan başla, diyor. Yani İslami yaşantının başlangıcı esma alemi, neticesi de ulukiyet alemi, ahaliyet alemi, oraya kadar çıkması gerekli. Çünkü bu yolun sonu onunla tamamlandı. Dediği yani, Ahad'ın, Ahmet'in dininde görünmesi şekliyle halkı Tanrı'ya çağırmaktayım. Yani halkı Hakk'a, oradan da Allah'a çağırmaktayım. Ayeti ona indi. Onun gönüller açıcı dura cem Cem makamıdır. Yani birçok şey varlığı toplamış olarak tek bir gözle gören bir makamdır. Canlara canlar katan güzel yüzü bu topluluğun numudur. O ileridedir. Bütün gönüller onun ardında, canların elleri onun eteğine sarılmıştır. Bu yolda seyreden velilerin ileri gidenleri de duraklarında bir nişane verirler geri kalanları da. Makam ve derecelerini anlayınca bilenle bilinen hakkında söz söylemişler. Birisi, birlik denizine dalıp, enel hak demiş. Öbürü, yakınlıktan, uzaklıktan, Geminin gidişinden, yürüyüşünden bahsetmiştir. Birisi zahir bilgisini elde etmiş, deniz kıyısının kurulunu anlatmış. Öbürü denizdeki inciyi ele geçirmiş, kınanmalara amacı olmuş. Bir diğeri inciyi bırakmış, sedeften bahse koyulmuş. Biri cüzden, külden söz açmış, biri kadim ve hadisten söze girişmiş. Biri saçı sakalı, bıyığı şarabı, mumu güzeli anlatmış yani kendinden sonra gelen e, kelam ehli halem ehli diyelim, mana yönünde halem ehli olanlar hakkın varlığını hepsi ayrı birer yönden anlatmışlar. Birisi birlik denizine dalıp enel hak demiş. Hiçbir ayrı varlık görmeden enel hak demiş. Ömrü yakınlıktan uzaklıktan, geminin gidişinden yürü bahsetmiş gemi dediği beden, yani bedenin hareketlerinden bahsetmiş. Namazdan, oruçtan, abdestten bunlardan bahsetmiş. Birisi zahir bilgisini elde etmiş, deniz kıyısının kuruluğunu anlatmış. Şeraat ilimlerini, gerçek ilimler diye bir ömür boyu onlarla vakit geçirmiş ve böylece kalmış. Ömrü denizdeki inciyi ele geçirmiş, kınanmaları amacı olmuş. Sahilde duran kişi, deryanın içinde olan inciden ne haberi olur? Ve o deryadan inci çıkardıklarında dalıcı olmadığı için, onlarla ilgisi olmadığı için neticede onları inkar etmiş. Olmaz böyle şey diye. Deryadan çıkan incileri inkar etmiş. Çünkü kendi elinde kumlar var. Sahilden aldığım kumlar var. Sermayesi kum. Kumla inciyi karşılaştırdığında böyle şey olmaz demiş. Değerini bilememiş. Bir diğeri, inciyi de bırakmış da Sadef'ten bahsetmiş. İnciyi meydana getiren mahalden bahsetmiş. Yani alemin gerçekliğinden bahsetmiş. İnciyi meydana getiren Sadef nedir? Bütün alem, bütün kainat Sadef gibi onu sarmış, muhafaza etmiş. Onun içerisinde olan da inci. Meydana gelen inci. Onun içerisinde işte dalgıçlar o incileri <gülüyor> topluyorlar. Onlardan yararlanıyorlar. Ama dalgıç olmayan bu işi yapması mümkün değil. Ama parası olur. Başkasının çıkardığı inciyi satın alır. Alabilir ama onun gerçek değerini bilmek yine olmaz. Bu şekilde. Ancak onun gerçek değerinin bilinmesi oraya dalarak kendinin çıkarmasıdır. Parayla aldığı şey kendi malı olsa da o elimden gider onu. Çalınır, kırılır, kaybolur gider. Ama kendisi dalarak inci çıkarmasını biliyorsa elindekini hediye eder, kaybetse de onun için hiçbir mahsuru olmaz. Çünkü tekrar dalar çıkarır. Onun gerçek malı hükmündedir. Biri cüzden külden söz açmış. Biri kadim ve hadisten söze girişmiş. Yani bir tanesi cüzden parçalardan ve bu parçaların meydana getirdiği külden, yani külden meydana gelen parçalar, parçalardan meydana gelen kül. Bunlar ikisi aynı şeydir, birbirinin e, ayrılığı değildir, aynı şeydir, teferruatıdır diye bahsetmiş. Bunun gerçeklerini anlatmış, biri kadim ve hadisten, yani kıdemden ve hadiseden, yani evvelden ve ahırdan bahsetmiş. Biri saçı sakalı, bıyığı, şarabı, mumu güzeli anlatmış. Saç ne demektir? Sakal, bıyık ne demektir? Şarap, mum, güzel ne demektir? Bunların izahına geçmiş. Isavuhta şiirlerde geçer ya bunlar işte da bunlara bunlarla vaktini geçirmiş. Öbürü kendi varlığını, kendi zannını söylemiş. Bir başkası da putazünnara dalıp kendisinden geçmiştir. Öbürü kendi varlığını, kendi zannını söylemiş, yani beşerin yönünde, zannıyla yaşadığı hayatını anlatmış. Bir başkası da puta zünnara dalıp, kendisinden geçmiştir. Zünnar, e, eski Hristiyanlar bellerine bir kemer bağlarlar diye, Hristiyanlığın ifadesi, nişanesi olarak, sonra zünnar deniyorlar. Onlara dalmış, kendisinden geçmiştir. Yani kendi gerçek halini kaybederek putlarla uğraşmıştır, hayaliyle, vehmiyle uğraşmıştır. Bu sözlerin hepsi de söyleyenlerin mertebelerine uygun olduğundan halk manalarını anlamada müşküle düşmüştür. Çünkü bu söylenen sözlerin hepsi değişik yönlerden meydana geldiği için e, e, belirli, kısıtlı düşünce yapısına sahip olanların bunları anlaması, hepsinin birlikte anlaması veya hata etmesi mümkün değil. İşte kendi hayaline ve zannına hangi boyuttaki fikir, ilim düşüyorsa anlıyorsa onu alıyor, diğerlerini reddediyor. Bunların manalarını anlamayarak şaşırıp kalan kişinin mutlaka bilmesi öğrenmesi lazımdır. Bu manaların öğrenilmesi lazımdır diyor. Hicretin 717. yılı de Horasanlar tarafından gönderilen ve binlerce lütfa ihsana sahip bulunan bir elçi geldi. Horasan'da her, şey, e, her çeşit hüner ve marifette nur kaynağı olan güneş gibi şöhret kazanmış ulu bir zat vardır. Bu zamanda büyük olsun küçük olsun bütün Horasan halkı ona ulu demiş, onun yüceliğini tasdik etmiştir. O cihanın canı, canın gözünün nuru, saliklerin imamı Seyyid Hüseyinî'dir. İşte o zat bu manalara dair bir mektup yazarak bilenlere yollamış. Mektubunda hakikati işaretlerle anlatan velilerin anlaşılması müşkül olan bazı sözlerini şiir halinde yazıp, söz bakımından az, mana bakımından geniş bir cihan olan o müşkülleri, birer birer sormuştu. Elçi mektubu okuyunca bu iş dillere düştü. İşlerinden bu manaları bilen ve bizden yüzlerce defa duyup işiten birisi dedi ki bu mektuba hemen bir cevap yaz bütün halkta faydalansın. Ne uzun var dedim. Ben bu meseleleri risalelerinde kaç kere yazdım. Doğru dedi. Fakat nasıl soruluyorsa öyle yazmanı bu sorulara manzum bir cevap vermeni isteriz. Bu hususta bir hayli ısrar etti. Nihayet o mektuba kısa fakat manası geniş ve etraflı bir cevap yazdım. Kalabalık bir topluluk arasında ve bir an içinde düşünmeden tekrarlamadan bu sözleri söyleyiverdim. Artık onlar da lütuflarıyla ihsanlarıyla ayıbımıza bakmasınlar, kusurumuza kalmasınlar Herkes de bilir ki ben ömrümde Dileyerek isteyerek Şiir söylemeye kalkışmadım Kudretim vardı Söyleyebilirdim fakat pek nadir söyledim Nesirle birçok kitaplar Yazdım ama Mesnevi tarzında ve mazun Söz söylemedim Mana aruza kafiyeye Sığmaz mana öyle Her kalıba sığışmaz Manalar asla Harfe girmez Engin deniz bir kap içine sığamaz ki. Ama, başka anlatma yolu da yok. Yani başka kanalı da yok. Mecburen kelimelere bürünerek o manalar, kelime örtüsüne bürünerek ortaya çıkıyor. İşte yanıldığımız taraflardan bir tanesi de bu. O manayı hangi kelimeye büründürmüşsek, hangi elbise içerisine büründürmüşsek, biz onun aslını geçiyoruz, o bulunduğu elbiseye göre değerlendirmeye gidiyoruz. Kulağımıza göre değerlendiriyoruz. Şimdi o mana olarak çıkarken, evvela dilde bir elbiseye bürünüyor. Ondan sonra dinleyen tarafından kulakta ikinci bir elbiseye bürünüyor. Kulaktan beyne geliyor, üçüncü bir elbiseye bürünüyor. Orada zannımıza göre şekilleniyor, hayalimize göre şekilleniyor. Ve bizim önümüzde mana dediğimiz şey, neticede bir hayali vasıf kazanıyor. Yani ne kadar bunun mana olduğunu idrak ediyorsak de, fakat kendi şartlanmamız neticesinde, ona bir şekil veriyoruz ve o bize gelen mana belirli bir süleyet, vasıf alıyor bu şekilde. Bizde yerini buluyor. Biz de onu zannediyoruz ki o odur. Aslında gelen mana, hiç Bizim anladığımız şekilde ve tarzda olan bir gelişte değildir gelişim. İlham yoluyla geldiği zaman, onun da birçok yönleri var. Onları da ayırabilmek büyük bir meseledir. Rahmani olur, şeytani olur vahiy yoluyla olur. İşte o vahiy midir, onu bilebilmek lazım. O artık kişinin kendi idrak seviyesinin durumuna bağlı olan bir iştir. İşte bunu anlayabilmek için insanın muhakkak bir sefer hayalden soyunmuş olması şarttır. Zandan, vehimden, hayalden soyunmuş olması şarttır. Eğer bir insan zan ve hayal ve vehim içerisinde bir hayat yaşıyorsa, onun aldığı ilhamlarda muhakkak vehim karışıktır. Yani şeytaniyet karışık, nefsaniyet karışıktır. Tek gönül ayırması mümkün olmaz. Bütün bunlardan sıyrılacak, beden kaydından çıkacak, bedenle ilgili meseleler onu düşündürmeyecek ve onun üzerinde e, tesiri olmayacak bedenle ilgili meseleler kendisi salt akıl boyutunda saf temiz bir akıl olarak kalacak. Yani etkilenmeyecek hiçbir şeyden. İşte hiçbir şeyden etkilenmediğinde ve de meseleleri açık kalplilikle açtığında, araştırdığında, incelediğinde, kendi yönüne o düşünceyi mal etmeden, yani nefsaniyetine pay çıkartmadan, açıklıkla onu düşünerek gelinin ilham yolunu ...vehim yolunu olduğunu idrak edecek. Burada açıklık söz konusudur. Ve belirli bir yere gelmek de... ...lazımdır. Yoksa aksi halde insan... <gülüyor> ...hayal ve vehim kaynağı... ...içerisinde kalır. Ve bunları hakikat olarak zanneder. Ve bunların... ...çığı içerisine girer ayrıca. Hükmü içerisine girer. İşte o... ...sizin komşunun... ...halleri gibi... Ara, araştıramaz bunları. Karıştırır birbirini. Hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemez. Çünkü elinde ölçüsü yok. Her ne kadar o e, hakkani bir düşünce yapısıyla bu haller geliyor, ilham alıyorum diye düşünse de karışıklık vardır muhakkı. Hayır edemez çünkü. İşte e, böyle bir ilham yolu şeyin gelmesi için evvela mülhime nefsi bilmek lazım. Yani kişinin hiç olmazsa emmareyi geçmiş, levvameyi, gerçek levvameyi geçmiş ve mülhimeye gelmiş olması lazım ki onun yeri orası zaten mülhime. İlhamlanmış manasına, ilham alan manasına. İşte bunları ayırt edebilmek için <gülüyor> evlâ kendi durumunu tespit edecek. Belirli bir bilim yapısı, belirli bir bilgisi olacak. Ve de dünya ile istediği anda irtibatını kesme gücünde olacak. Dünya ile irtibat nasıl kesilir? Düşünce boyutunda. Dünyaya bağlı olduğu neyi varsa onların hepsini bir anda unutacak. Çünkü aklında olduğu birçok düşünceler varsa o düşünceler muhakkak ona perde olur ve gelen e, temiz, salt bir ilham dahi olsa, beyinde bulduğu şeylerle karışır ve karışarak gelir zahire çıkan, ıdrak seviyesinde gelir. İşte <gülüyor> onun için oranın temizlenmesi gereklidir. Ve de oraya hani birlikte de bahsetti insan hakkın kapısında bekçi olacak. Oraya yabancı bir misafir, yabancı bir tasalluk oluşu, müsallat oluşu fikri sokmayacak. onu anlatıyor. Manalar asla harfe girmez. Engin deniz bir kap içine ısılamaz ki. Eğer şudur mühüm olan kişi zamanla kendini deniz haline getirmiş ise o gelen harfler o denize açılan derelerin kapaklarıdır. Gelen harflerle belirtilen bilgi, ilim Nehirleri kesen şeyleri kapakları ortadan kaldırır ve o gelenler deryaya akar. Saftemiz olarak deryayla buluşup karışır. Eğer işte biz hangi kapağın nerede olduğunu bilemezsek lüzumsuz şeyleri açarız. Su verilmeyecek kanalı açarız. Dolayısıyla orası batar gider. Sel haline gelir gider. Ama deryaya açılan kapağı bulursak oraya ne kadar çok varidat olursa, akış olursa der ya, olmaz. Bir şey olmaz. Manaları nesil olarak bile harfe sığıştıramazken neden bir de onları manzum olarak söylemeye kalkışalım? Bu sözlerle övünüyorum, övünmüyorum, şükür olarak söylüyor, gönül ehline özürler getiriyorum. Şairlikten utanacak değilim ya, yüzlerce yıl geçer de yine Attar gibi bir şair gelmez. Feriditin Attar ismindeki o zat gerçekten çok güzel şiirler söylüyormuş. İşte benim gibi yüz kişi bir araya gelse diyor onun gibi bir Attar meydana gelmez diyor. Tabii kendini tevazur şekliyle söylüyor. İşte bu zatın Hazreti Mevlana'ya hediye ettiği bir kitabı Şems göle atmıştır. Bu zatın hediye ettiği kitabı göle atmıştır. O havuza atmıştır. Hazreti Mevlana hatırası var diye içindekilerin de değerli şeyler olduğunu bildiği için ıslanacak. O günde el yazma yazıldığı için mürekkebi dağılacak, bozulacak diye üzülüyor, korkuyor. Üzülüyor yani. Ne yapıyor bunu üzerine Hazreti Şen? Sokuyor elini, gölün, o havuzun içerisine alıyor kitabı çıkarıyor diyor böyle. Tozları gidiyor üstünde Tozlu kitabın tozları gidiyor. <gülüyor> yani sudan çıkan kitabın tozları gidiyor üstünde. Aa diyor bunun için mi üzüldüm diyor. Veriyor. İşte orada öyle bir imtihan var ki Mevlana Hazretlerine Şümsin yaptığı bir imtihan <gülüyor> sevgi ne olursa olsun bağlantı yani buradaki sevgi maddi olmamakla e, birlikte manevi sevgi olması dahi onu sevgilik hükmünden, yani sahiplik hükmünden çıkartamıyor. Ki bu maddi yönde bir sevgi olursa artık biz halimizi düşündük. Yani ehlullahın hediye ettiği bir kitaptır diye içerisinde Allah ile ilgili, gerçek kimliği ile ilgili mevzular var diye içinin cız etmesi işte onun daha benlik kaydında olmasını gösteriyor o günkü yaşantısında. İşte Hz. Şamş onu buna anlatmak için o hareket meydana getiriyor. Yoksa onun kitaplara şuna buna düşmanlığı olduğundan değil. Bakalım içerisindeki sevgi sıfıra inmiş mi? Sevginin sıfıra inmesi, benliğin sıfıra inmesi oluyor. şu de bu çeşit yüzlerce sır alemi söylesem bile yine sözlerim, attarım dükkanımdan bir kokudur. Hani anlatırlar ya, Ferhüttin'e attar, aktar, aktar işte. Dükkanında birçok malzeme varmış. Aslında insan şaşırıyor bu işleri nasıl oluyor diye. Yani hem dünya işlerini yapıyorlar, geçimlerini temin ediyorlar, hem de bu kadar yüksek bir idrak seviyesiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Yüksek enerjiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Gerçekten ulaşılması zor ve gıpta edilecek bir haller. İşte nasıl bir işse oluyor. Bir çocuk geliyor işte amca diyor bana işte on paralık, yirmi paralık şeker ver. O da hemen alıyor bu pançe şeker, koyun kağıda veriyor gidiyor. Çocuk götürüyor şekereye eve, bakıyor ki 10 paralık şekerden çok şeker, <gülüyor> yarım kiloya yakın şeker veriyor bu 10 parada Git çocuğum diyor bir tane daha, alacağım, biraz daha şeker. Al. Gidiyor e, e, amca diyor bana 10 paralık şeker daha. O zaman kalkıyor, koyuyor ki abinin içerisine iki, üç tane şeker tartıyor, tartıyla tartarak veriyor ve gönderiyor. Kadın bakıyor ki birinci şekerde çoktu, ikinci şeker azaldı, yarıdan daha azal düştü. Git alıyor bu sefer geliyor amca diyor sen yanlış tartmışsın diyor niye yanlış tartmışım diyor e bak diyor birinci sefer diyor verdiğim poşet şey şeker küp şeker şimdi verdiğin iki üç tane kırıntı şeker diyor o da diyor ki o zaman işte <gülüyor> ne diyor hanım hanım diyor e, o şeker verdiğim zaman ki halimi getir bana diyor çuvalıyla al şekeri diyor. <gülüyor> <gülüyor> işte bu zattır attarın dükkanından bir kokudur diyor attarın dükkanı neresidir? işte e, dükkan dendiği zaman bizim şartlanmamız dolayısıyla hemen ticarethane dört duvar çatısı olan işte vitrini olan bir yer aklımıza geliyor harbuki attarın dükkanı neresidir? <gülüyor> bir bakıma vücududur. Birimsellik vücududur. Ama onun kaydında değildir. Esas onun belirtmek istediği alem dükkanıdır. Bütün alem dükkanıdır. Çünkü o işimi o dükkanda yapar. Fakat şu muhakkak ki sözlerin şeytanların meleklerden haber çalması gibi çalıp çırpma söz değil. İşte Şimdi bazı kitaplar vardır yazılır. İlham ile yazıldı zannedilen kitaplar. Aslında hani şeytanlar aziz peygamber gelmezden evvel gökyüzüne e, çıkarak bazı haberler alıyorlardı. Meleklerin konuşmalarını dinliyorlardı gizlice. Bazı kaçamaklar yapabiliyorlardı. Fakat aziz peygamber geldikten sonra onlar artık göğe çıkamaz oldular. Yandılar ve de artık çıkamıyorlar oraya. İşte Meleklerden haber çalması gibi çalıp çırpma söz değildir bunlar. Yani kendimizdendir bunlar. Gerçek varlığımızdandır bunlar diyor. Kulahsa mektuptaki sorulara artıksız, eksiksiz ve bir solukta birer birer cevap verdim. Elçi o mektubu hürmetle alıp geldiği yola hareket etti. Bu sefer yine mektubu yazmama sebep olan o aziz dost şunu biraz genişletti. Söylediğin manaları etraflıca anlat. Onları bilgi varlığından meydana çıkar. Apaçık bir hale getir dedi. O vakitler bu mektuba hal zevkine ait bir şeyler katarak genişletmeye mecarim yoktu. Zaten hal zevkini lafla anlatmaya imkan yok ki. O halin ne çeşit bir şey olduğunu ancak hale sahip olan bilir. Fakat dini tebliğ edenin sözüne uyup dil hususunda bir şey isteyenin isteğini reddedemedim. O sırlar daha aydın, daha açık bir hale girsin diye natıkanın budusu söze geldi. Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'nın yardımıyla hepsini birkaç saat içinde söyledim. Gönül Hak'tan bu Risale'ye birat isteyince bu bizim gülşenimizdir diye cevap geldi. Madem ki hak bu Risale'ye gülşen adını taktı, artık ondan bütün gönül gözleri aydınlanacaktır. geldi Diyerek ön sözü burada bitiyor ve Gülşen'in ağzının sorularını Gülşen'in Gülşenir soru bir. İlk düşünceye daldığım şaşırıp kaldığım şey şu düşünce dedikleri şey nedir? İşte bizim de gerçekten yapmamız gerekli olan ilk şey budur. Yani düşünce. Düşünce. Düşünce. Yani düşünceyi en güzel bir şekilde yerinde kullandığımız Aslında bütün gün yaptığımız iş oldu. bu Her an ne yapıyoruz? Bir şeyler düşünerek vaktimizi geçiriyoruz. Ama yaptığımız bu düşünceler acaba gerçekten yerli yerince mi oluyor? Yoksa bizi cehennem yoluna doğru mu götürüyor? Bizi ee, cennet yoluna doğru oradan da gerçek varlığımıza doğru götürecek olan düşüncelerin sahibi olmalıyız. Yoksa bizi cehenneme itecek düşüncelerin sahibi olursak tabii ki vay halin. Bana düşünce nedir? Söyle. Bunun manasını anlamak hususunda şaşırdım kaldım dedin. Düşünce batından hakka gitmek de mutlak olan küllü görmektir işte gerçek düşünce insanın aklına yerleşti mi ne diyor ceal hakka ve zehakal batıl yani hak geldi batıl gitti batıl denen şey nedir Aklımızda yer etmiş olan çocukluğumuzdan beri etrafımızdan aldığımız tesirlerle işte yaşantımız bedenin yaşantımız dolayısıyla aklımızda yer etmiş hayali kuruntulardır. Aklımızda yer etmiş yersiz vesveselerdir. Hayatımızda yer etmiş zannımızda olan bir hayat yaşamıdır. İşte bunlardan geçmek suretiyle batıldan hakka eğer kişi kendi idrakinde açılmış olursa idrak gönlüyle açılmış olursa o bedenden batıl gider gittiği yere de gidenin yerine de muhakkak bir şey gelir batıl gittiğine göre yine gelecek olan batıl olamaz eğer o olsa gitmez zaten dolayısıyla hakkın gelmesi batılın gitmesi demek olur işte bizim de yapmamız gerekli olan düşünce boyutunda lüzumsuz düşüncelerle vakit geçirmemek oraya hakkın gelmesi o bedenin gerçek halinin idraki yaşanmasıdır. Hakkın gelmesi demek akıl boyutunda hakkın gelmesi demek o kişi kendinin ne olduğunu idrak etmesi demektir. Yani kendi haklığının bilincinde olmasıdır. Kendinin haklının bilincinde olduğu zaman veya alemde de bütün varlığın hakkın varlığı olduğu bilincinde olduğu zaman işte eski düşüncelere yer kalmaz. batı olan gider ve hak gelir. Batıldan hakka gider. Cüzde mutlak olan küllü görmektir. Yani kendini evvelce cüz olarak kabul ediyorken ayrı parçalar halinde ayrı birimler halinde kendini de öyle kabul ediyorken Neticede bakıyor ki, kendi bir cüz hükmünde ama alemdeki geniş varlığın her şeyinden kendinde var. Eksik değil. İşte böylece, kendinin de külle ait olduğunu idrak etmesi, cüzden külle gitmesi. Ama evela kendini cüz hükmünde idrak edemezsek, külle geçmesi de mümkün değil. İşte evela kendi cüziyetini idrak edecek ve neticede külliyetini, idrakine sebep olacak. Buna dair kitaplar meydana getiren hakimler, düşünceyi tarif ederken şöyle demişlerdir. Gönülde bir tasavvur meydana geldi mi, önce ona hatırlayış adı verilir. Şimdi insan günlük işlerini yapıyorken otomatik olarak, kurulu bir makine olarak günlük işlerini yapıyorken kafası pek çalışmaz. Yani kendinde değildir. İşlerini yapar, otomatik olarak işlerini yapar. Ha, bilincinde bir şey yoktur yani. Düşünce boyutunda hiçbir şey yoktur. Yemek pişirir mesela, otomatik olarak yapar onu. Soğanı dolar, işte etini kıymasını kavur. Neyse orada bir düşünce yoktur ama ne zaman ki bir an kendine gelir, lüzumlu olan bir şeyi düşünmeye başlar, işte o düşünceye bir suret verir, onu düşünceye bir suret verir. Tasavvur meydana getirir. İşte o anda bu sefer ne olur? Yaptığı işi unutur. işin otomatik olarak görülür, yapılır. Bu sefer düşüncesi çalışmaya başlar. Yani aklı da harekete geçer. İşte harekete geçmesiyle tasavvur meydana geldi ona hatırlayış adı verilir. Ama bu bir şey üzerinde değil. Yani herhangi bir mesele hakkında. İster İster günlük hadiselerden olsun, isterse e, belirli, ilmi yönde bir hadise olsun, kendine geldiği anda bu hatırlayış adım var diyor. Çünkü ondan evvel bir şey hatırlamıyordu. Evet yapıyor, ediyor, çalışıyor falan uyanık geçiyor ama kendisinde tesirli bir düşünce olmadığı için zuhura gelmiyor. Yani hatırlanmıyor. Böyle olur hepimizin başında bir gibi hadiseler olur. Bakarız ki o öğlen oldu ya ne zaman oldu öğlen anlayamadım deriz. Akşam oldu deriz. İşte orada hatırlayarak değil de otomatik bir sistem olarak yaşamaktayız. Yani insan olarak değil de herhangi bir eşya olarak yaşamaktayız. Ne zaman ki insan iki yönlü yani bir beşeri yönü bir hakkani yönü. Hangisiyle ilgili düşünceyi e, tasavvuru aklına getirdiğinde işte kendi düşünce boyutuna geçmiş oluyor. Yani makinelik boyutundan düşünce boyutuna geçmiş oluyor. Ama bu günlük işlerinin de tasarlanması, tasarlanması olur. Ahirete dönük tasarıları da olur. İşte böyle bir tasavvur meydana geldi mi ona evvela hatırlayışı adı veriliyor. Bunun neticesinde, düşünceye daldın da bu dereceyi açtın mı? Yani aklına kişinin evvela bir şey geldi. Bu bir başlangıç, giriş, kapı. Yani düşünceye giriş. Bu dereceyi geçtim de <gülüyor> bu dereceyi açtın mı düşüncen örfte ibret adını alır. Şimdi burada günlük işleri aklımıza geldi. Öğleden sonra şuraya gideceğiz, bu iş yapacağız falan diye. Onlar orada kalır. Gidersiniz, gittiğiniz yerde kalır o düşünce. Ama bu manaya dönüp düşünce şeklini anlatıyorsun. Manaya dönüp düşünce şeklini e, düşünmeye başladığınız zaman bu örften ve ibaret e, örfte ibret adını alır diyor. Yani örf ve adetlerimize vururuz. O bize gelen düşünceyi kıstas yaparız. Eğer adetlerimize uygunsa beşeriyet yönümüz, yönümüzde yaparız. Eğer adetlerimize uygun değilse bu yanlış harekettir diye kısıtlarız kendimizi yapmayız. İşte ikinci safhası budur, diyor. Akıllıca düşünce, bir işi etraflıca düşünüp, başarmaya yarayan tasavvurdur. İşte böyle tasavvurla düşünceler gelebilir, insanın aklına diyor. Ancak akıllıca düşünce, işte akıllıca düşünce olabilmesi için de, kişinin belirli bir altyapısı olması lazım. Düşünceler neticede örf, ve adetlerin hükmü altında, istikametinde meydana çıkar. Fiil boyutuna geçer. Ama akıllı düşünce ne yapıyor? Bu işi etraflıca düşünüyor. Ve neticesini ona göre meydana koyuyor ve başarı şansı artıyor. Böyle olunca. Bilinen şeyler hatırlanır da zihinde bir tertibe tabi tutulursa Anlaşılmayan ve anlaşılması istenen şey bilinir, anlaşılır. Hani insan bazı şeyleri bilir de arada bazı kopukluklar vardır. İşte düşüne düşüne düşüne bir evvelki düşünceyi oturtur, bir sonraki düşünceyi yerine oturtur. Eğer kafası da işliyorsa, daireti de varsa, tesbihine de zikrine de, devam ediyorsa, o aradaki boşluğu kendisi doldurabilir. En azından dolduramazsa, boşluğun farkında olur, ve onu araştırır. Yani kendi kendine o bağlantıyı kuramıyorsa da araştırır ve neticede onu bulur. Onu demek istiyor işte. Anlaşılması istenen şey bilinir ve anlaşılır. Kıyasta